Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Kur'an-ı Kerim'e hadis yüklü cihazlarla tuvalete girilir mi? Kur'an-ı Kerim'in e, saygı görmesi, Allah'ın kelamı olması hasebi Kur'an-ı Kerim'in sözlerinin, ayetlerinin yazılı olduğu, e, kağıtların, kartların ya da ayetlerin yazılı olduğu e, herhangi bir şeyin, üzerimizde açıktan bulunduğu halde tuvalete e, bu şekilde girilmesi caiz olmaz. Yani bu bir saygı ifadesidir. Bunun hakkında e, bir delil yok. Yalnız bu e, takvadan kaynaklanan bir durumdur. Yani Allah'ın kelamına, Allah'ın sözüne saygı göstermek, onu uygunsuz ortamlarda bulundurmamak bir takva gereğidir. Allah'ın şiarlarından e, her ne olursa olsun Allah'ın şiarlarına saygılı davranmalı, hürmetli davranmalı. Ona göre hareket etmelidir. Bu tabi ayetler e, kapalı olduğu zaman yani cebimizde olduğu zaman ya da sarılı olduğu zaman, kapalı olduğu zaman bir sorun olmaz. Açıkta olmadığı sürece bir sorun olmaz. Kur'an-ı Kerim ve hadis yüklü cihazlarda tamamen sanaldır. Yani görülen, açıkta duran bir durum söz konusu olmadığı için bu cihazlarla tuvalete girmenin herhangi bir yani Kur'an-ı Kerim'e hadis yüklü cihazlarla tuvalete girmenin herhangi bir sakıncası olmaz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.